Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Birazdan e, Balkon Keyfinin 41. bölümünü dinleyeceksiniz. Bu bölümde Saygan ile Star Wars The Force Awakens konuşuyoruz. E, spoiler uyarısı şimdiden gelmiş olsun ne varsa konuşuyoruz. Başını sonunu ortasını. Bu arada e, bir ufak not daha düşmem gerekiyor. Zaman kısıklanmış. Kıntısı nedeniyle biz e, filmden çıkar çıkmaz hemen saygınla e, AVM'nin bir köşesine oturup bu podcast çekmek durumunda kaldık. Dolayısıyla ses kalitesi kötü, normale göre biraz daha kötü. Çünkü ambiyant sesi filtrelemek zorundaydık. E, mekanik sesler, e, ufak tefek çıtırtılar duyabilirsiniz. Elimizden geldiğince temizledik. Umarım çok da keyfinizi kaçırmamışızdır. Neyse podcast'e dönüyoruz. Balkon keyfi bölüm 41 Star Wars The Force Awakens. Hadi bakalım. Tamam başladık. Başladık mı? Başladık. Bir şeyin isterim, başladık. <gülüyor> üstüne mi Neyin üstüne koyacağım? Neyim elin yorulmasın öyle tutuyorsun. Balkon keyfi. Balkon keyfi. Evet. Neo Star Wars. <gülüyor> Balkon keyfi <episode gülüyor> bölüm 41. Oha o kadar oldu mu? oldu. Bak ha. güç uyanıyor. Bak. Vay be güç <gülüyor> uyanıyor anasını satayım. Oğlum. <gülüyor> Ee, balkona değiliz tabi başka bir yerdeyiz de aslında filmi izledik Star Wars izledik Star Wars güç Uyanığı'yı izledik evet. ee, ve spoilerlı spoilerlı <gülüyor> spoiler var bunda olacaktı söyleyelim olacak spoiler <gülüyor> gerçi bence çok spoilerlık bir durum yok Abi iki tane sahne var spoilerlık sonra bence yani iki tane olay var filmde zaten sonra onlarda yani şöyle ha. hani çok yani Star Wars seven bir insansan aslında bence önemli şeyler yani keyif kaçıracak şeyler yani öğrenirsen filmde görmek daha güzel. Yani hani şey tadında bence bir, bir sahne var. I Am Your Father tadında bir sahne var yani. O yüzden o yüzden onları söyleyelim aradan çıksın Ve aradan çıksın. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane ben. Yani iki tane bir bir tane olay var bir de sahne var. Tamam şimdi bence detaylara girmeden önce genel bir değerlendirme yapalım. Yapalım. Yani nasıl buldun filmi? Ben filmi gayet beğendim. Haybende ikinci ikinci izleyiş zaten ikinci izleyiş, evet ve yani ben şey olarak beğendim. Hani daha önce Lucas'ın çektiği Prequel dediğimiz üçlemeden sonra böyle ilaç gibi gelen bir film bu. Yani asıl orijinal üçlemenin tadında, Star Wars tadında böyle sinemada da işte birete bunun upgrade edilmiş versiyonlar düşünmek lazım. Yani işte görseller tabii ki güzel aynı zamanda şey Lucas'ın yaptığı hataya düşerekten tamamen CGI yapmamışlar filmi ee, falan bunlar çok büyük etki katıyor olaya yani practical efektlerle sonra e, CGI'yi çok güzel bir şekilde dengelerek iyi kullanmışlar falan yani anne hani sinemada izlemesi gerçekten çok büyük keyif veren bir Star Wars filmi ki olması gereken de bence oydu yani ya ben e, başıma bir şey gelmeyecekse şuna söylemek istiyorum Umarım sokakta beni görüp dövmezsiniz. Ben filmi genel olarak beğendim. Hatta evet. şu, şunu diyebilirim, ee, bütün altı filmlik Star Wars e, film evrin e, filmleri arasında bu 7. film en iyi film. Yani çünkü ee, yapmışlar. Evet, en iyi film diyebilirim. Ama velakin ben hani aşırı böyle fanatik bir Star Wars e, hayranı. Evet. olmayan biri olarak filmde e, hani ya falan dediğim noktalar Aa, olmadı değil ama zaten, zaten hikayenin kendisiz yerler var birbirine yerler, yerler var Hayır, zaten hikayenin kendisinden çok fazla bir şey beklemiyorsun tamam mı bir yandan da şöyle yani bunun için söyledim o beni dövmeyin diye evet. Star Wars hikayesi yani kitapları işte çizgi romanları vesaireleri saymaz isek sadece film ve animasyon dünyasından ibaret olarak düşünür isek çok da derinliği olmayan tamam mı sade basit e, e, yani şimdi onu, onu dersen dövebilirler hakikaten çünkü ya normalde e, genişletilmiş evren e, dediğimiz şeyle aslında baya hikaye evet. var karakter evet ben zaten ama evet. Bunları onu saymadığınız için. Zaten bir kere e, Disney'si Disney sildi attı. Tamam mı? Ve e, Star Wars dediğimiz şey zaten filmlerden ibaret bir şey. Değil. Artık. Tamam mı? Tamam, Extended Universe'ı saymayalım çünkü Extended Universe hakikaten sadece hardcore evet. Star Wars'cıların izlediği, okuduğu. Yani şimdi Disney onu kontrol farklı. edemeyeceği için noktada. Ee, x Üniversitesi kontrol etmesi pek mümkün olmadığı için çünkü o kadar çok genişlemiş ve o kadar aslında kopup gitmiş yani bir evren var ki ortada Hani sonuçta bu adamlar her şeyi sıfırdan hakikaten bir şekilde başlayıp kontrol edebilecekleri bir dünya evren yaratmak istiyorlar o yüzden onu sallıyorlar o yüzden kendi hikayeleri işte bu filmle başlıyor yani ben bu filmle ilgili <gülüyor> film öncesinde çok yorum duymuştum <gülüyor> Ee, bir genellikle yorumlar ikiye bölünüyor. Evet. Ee, Star Wars'u e, sinemada izlemiş yani Star Wars'tan bahsederken burada e, 4 5 6'dan bahsediyorum. Evet, orijinal orijinal üçleme. Orijinal, orijinal sinemada izleme fırsatı bulmuş bir nesil var. Evet. Yani bizden 10 15 yaş büyük. Evet. Belki 20 dörtlüsü. O neslin e, fragmanlara karşı yorumu işte a işte bizim Neslin Star Wars'un yeniden yapıyorlar. Onları birleştiriyorlar. Bizim evet. sevdiğimiz, bildiğimiz bir Star Wars filmi gelecek. Bir de ee, tabii birinci nesil yani birinci nesilden Kasım 4 5 6 sinemada izlemiş nesil. Ee, i̇kinci nesilde hani bunları sinemada izleyememiş fakat e, Ama sevmiş. Ama televizyonda orada burada evet, evet. evre çevre izlemiş aslında bir nesil de var. Üçüncü nesil dediğimde hani ilk Star Wars'a 1-2-3'de maruz Üçün kalmış. ne yazık ki evet, evet. maruz kalıp Star Wars'a başlamış nesil. Neyse ikinci nesil ve üçüncü nesil yorumlar genellikle daha çok e, görsel efekt üzerineydi. yani. Şimdi aslı filmlere baktığımız zaman 1-2-3'te 1-2-3'ün bize tek katkısı aslında Jedi mitinin e, öyle bir e, tavan yapması tamam mı? Yani bence 1-2-3'ün bize tek kattığı şey... Anakin'in ve işte yok, Luke Turley adın nereden doğmuş. Yani çok bir katlı bir şey yok yani. Bir katlı bir şey yok ama... işte bir de şeyleri tam, görüyorsun. Hani yoldanın gençliği ha. var. <gülüyor> yani e, 4-5-6'ya baktığın zaman aslında Jedi nedir ki? işte bir tane kılacı e, şey var. Çünkü evet, şey en fazla var bir var. şey elinden... En güçlü adamı tamam mı? İmparator dediğin adam. En güçlü adamın yaptığı tek şey elektrik çıkartabilmek elinden işte yani. Darth Vader denen adam böyle kaldırıp aşağı doğru attığın evet. zaman ölen bir herif <gülüyor> tamam mı? Kılıç savaşı dediğin zaten Darth Vader kolunu havaya kaldıramıyor tamam mı? Biraz zor kaldıramıyor. Sol yani. sağ yapamıyor <gülüyor> Biraz yani Batman'in şeyi kısıtlı. Evet, <gülüyor> Batman'in ilk kostümü giydiği hali gibi işte kafa Aa, bize, bir de, bir bir de. de kolunu kaldırırsa neler yapacak <gülüyor> aynen öyle. Hani tamam ee, ilk ııı e, Birinci nesil için o herif ekranda gördüğü herifi işte Force çokla öldürüyor gazıyla o Abi, tabii büyük adam falan 1-2-3 evet. olmasa aslında bunun e, çok yani modern e, anlamda bir görsel karşılığında hiçbir zaman göremediğimiz filmler bunlar tamam mı? Doğru evet. Çünkü böyle hoplamalı zıplamalı işte gösterişli e, ışın kılıç savaşları yok. Evet. İşte Forge'u kullanırken işte ıvır zıvır. Şimdi bu filmde o 1-2-3'ün bir, bir mertebe üstü force kullanımını görüyoruz. E çünkü sonrasını anlatıyor. Tamam mı? Ama bu herifin derdi de işte Darth Vader kadar güçlü olamam. Siktir git Darth Vader'ın ömründe yapmadığı şeyi sen yapmışsın orada. Darth Vader kadar güçlü olamam derdi. E Darth Vader kadar güçlü kimse olamaz ki sonuçta. Yani... Ya Darth Vader'ın ne kadar güçlü olduğunu aslında... Hiçbir yerde görmüyoruz. Ama Darth Vader'in güçlü olduğunu yani sonuçta Herkes, şeyle biliyoruz yani. Her, her, mit olarak biliyoruz. Tamam. Mit olarak biliyoruz. Hani aslında doğrudan bilmiyoruz ama dolaylı yoldan bir şekilde yani diyoruz ki Darth Vader bu hani adam Sith konusu zaten olmuş ee, ve Sith'ler zaten hani geçmişten de işte zamanından Jedi zamanından Sith'lerin her zaman en büyük kötülük falan filan diye geçiyor. Hani işte bu da Sith'le orada olmuş falan diyorsun. Darth Vader'ın ne kadar güçlü olduğunu aslında hiç kimse bilmiyor. Tamam? Bilmiyorum ama zaten sinemalarda göremedik evet. hiçbir evet. zaman. X-Men dediği üniversite anlatılıyorsa bilmiyorum. Zaten yani... saymıyoruz onları. Ama zaten şey vardı şimdi bir yandan da o adamlar yeni bir e, hikaye sonuçta başlatıyorlar. E, tamam yine aynı aile çemberi şeyinden çıkıyor <gülüyor> Anastasia belki. Aile acından çıkıyor ama sonuçta yeni karakterler. Yeni bir sonra durum ve yani e, Darth Vader sonrası post Darth Vader sonrası bir evrende geçiyor sonuçta bu. E, zaten burada dikkat ettiysen filmde de e, sit, sit diye bir şey yok. Anastasia bunlar şey Nights of Ren yani bu farklı bir şey aslında. Yani bunlar Sith'in devamı gibi gelmiyor. Bu kendince bir order yani. Bu first order. Ee, adam hiçbir yerde hani Snoke Sith'tir. Yok işte ben Sith'in falan böyle bir, bir şey İbare geçmiyor. Evet. İbare geçmiyor. Bunlar daha çok hani e, işte Kylo Ren, işte Knights of Ren falan gibi Sen böyle yeni bir şeyler Senin var. Senin Ren dışındaki Knight'larını hiç görmedik. Görüyoruz aslında o e, şeyin Rey'in ama sonra hani Vision gördüğü bir yer sahneler var ya orada hani şey e, Kylo Ren'in arkasındaki adamları görüyorsun. Yeah, Onlar işte okay. Nights of Reno aslında ve hani işte şeyi buluyorlar Luke Skywalker yani orada aslında böyle önümüzdeki göreceğimiz filmlerden sahneler bize attı yani işte neler yaşanacağıyla ilgili az çok. Hani orada da işte adamın karşılıklı gelecekleri Nights of Reno olacağını işte e, şeyin e, Kylo Ren'in daha da eğitimini tamamlayıp adamları da olacağını yeah. böyle bu tarz şeyleri görüyoruz. Ama benim bu filmden aldığım izlenim hani, görsel zevkin dışında. Abi çok güzeldi mi ya? böyle evet, yani, yani, yani atmosfer Sinemot savaşları bilmemler falan. Seyirler çok... çok iyi. Ee, görseller gayet güzel. yine hani güzel olmanın dışında, Ay uygun yani. Hani, Star Wars şeyini alıyorsun anlamında evet, mı? kadrajlar çok iyi. Çok. Iyi, yani en azından 3D kullanalım dediğinlerin noktaları iyi seçmişler. Evet. Bir iki tane öyle sahne var mesela. E, katlar güzel yani evet. ara geçişler. E, şey e, Star Destroyer'ın yani, tam, de, tam ekran çıkası acayip oldu. O olur. orası baya güzel. Yani, sadece <gülüyor> aksiyon değil sabit anları şey seneler de var hani e, daha çok e, bize çevreyi işte içindeki bunlukta dünyayı gezegeni falan da gösteren o büyük. Evet. evet. Yani stil çekimler, gibi şey, çekimi gibi çekimler çok. Stil da. aslında e, daha çok bu posterlerden hatırladığımız e, gibi. Evet. Hatırlarsınız episode 1 çıktığında Anakin'in tek başına çocukken işte evet, evet, bir evet. fotoğrafına benzer i̇şte ben sahneler. Evet. Ondan sonra ta şey e, Tatooine'den e, hatırladığımız hı hı. işte genel yani Onlar genel hep bir, Onlardan saygı sana kafanları yaratabilecek yani oraya öykülen şeyler de vardı evet o evet. tarz sahne. Ama ve lakin e, karakterler yinesi bana kalırsa. Ki zaten derin olmasını <gülüyor> beklemiyorsun da hani belki bir nevi. Bize... Avengers'daki karakterler yani hani sı yani sı şöyle, ya oyuncularla aslında yaşayan karakterler. Yani oyuncu ne kadar iyi ise hani o kadar aslında hani senin de e, az çok karakteri sevmen, o karakterle o maceraya atabilmen önemli. Mesela o e, George Lucas'ın çektiği yeni üçlemede ki mesela karakter oyuncular da mesela çok kötü olduğu için orada iyice de sırıtıyordu artık anladım yani e, Anakin'in oyunculuğu yerlerde olduğu için çok sırıtıyordu. Yani işte o kötü oyunculuk içerisinde zavallı McGregor bile anladım yani çok kötü duruyordu falan. Yani öyle şeyler ki burada oyuncu seçimleri çok iyi olmuş. Yani filmdeki oyun seçimleri sonra e, ben acayip memnunum. Hani ilk başladık dedi bunlar nasıl olacak? Hani yeni yetmeler, yani genç bile hiç hayatında etrafta görmediğin oyuncular anladın mı? Hani büyük ekranda pek görmediğin oyuncular. Bunlar nasıl olacak diyordum. Ben mesela çok gayet dedim ki olmuş güzel olmuş. Yani hem siyahı oyuncu olsun emre'yi rey oynayan oyuncu olsun. Hani derin değiller evet ama zaten bu bir de ilk film. Yani hani büyüyecekler gelişecekler diye düşünüyorsun. Öyle umudum var bir sonraki filmlerde. Hani o yüzden bilmiyorum. Ben o derinlik konusunda hani senin söylediğin şekilde derinlik evet yok. Ama filmi izlerken ki olması gereken derinlik Zaten, yeterince var bence. E, ya benim de ben benim derdim onun o karakter derinliğinin olmamasıyla ilgili değil. Hatta ya yani filmle ilgili bir derdim de yok açıkçası. <gülüyor> Dert etmeye çalışıyor. E, Dertvedir. Dert <gülüyor> <gülüyor> eee... Benim e, takıldığım birkaç tane nokta Tabii. var. E, klasik. klasik olmazsa, olmaz. olmazsa olmaz. Bir, hani gerçi bir tanesinin açıklamasını JJ şöyle yaptı. E, hani biz bu filmden önce e, 4-5-6'yı tekrar izleyip bu filmi izlediğimiz <gülüyor> için hani oradan aklımızda kalan birkaç tane continuity e, evet. sıkıntısı. Sıkıntı da değil aslında da. Neyse. <gülüyor> i̇şte Yoda'nın... Ölüm döşeğinde işte de Rizanadır dediği ondan sonra işte aslında Leia senin ikiz evet. kardeşin. Evet. işte öğrendiklerinde ona öğreteceksin evet. falan deyip herif ölüyor tamam mı? kocaman Yoda ölüyor evet. ve şey ölmeden önceki son şeyi. Son isteği. Son isteği tamam mı? Ama bir Yok bakıyorsun. öyle bir şey. <gülüyor> e, Leia'da force force yok. Ve e, J. J. Abrams Abrams'a çıktı açıklama yaptı ki ya kız... Şey çok yoğundu işte ordu falan yönetiyordu. Kim uğraşacak Forse öğrenmekle falan filan dedi. Geçiştirdi gitti. Evet yani orayı geçiştirebilirsin bir şekilde. Yani sonuçta ama. yapacak bir şey yok. Bu yaşından sonra forse, Forse'luyum <gülüyor> ben de çıkamaz da. Bak ikiz kardeşi lan o da sonuçta çok gençken öğrenmedi. Evet ama yani şimdi yani sen hani Luke'un ne kadar... Ondan sonra filmde mesela ikinci filmde ne kadar... Ee, şey, aksiyon yapacağını düşünüyorsun ki. Yani. O adama da ben çok büyük aksiyon yaptırmayacaklar. Allah bir Obi-Wan Kenobi gibi böyle bok yola da gidebilir yani. Gider gider. Ee, ikinci durum ya bu Force denen şeyi çok çok sikim gibi kullanıyorlar hafet <gülüyor> <apedersen de. gülüyor> e, yani Her şeyin açıklaması Force olabiliyor ya. Evet. Bak, Ama Star Wars her zaman öyle ya. Bak. Kızın karşısında Kylo Ren var, tamam mı? Filmin başında herif evet, Tamam ben dazer çok duydum, dazer evet, dazer evet, evet. donduruyordu, evet, evet, tamam mı? Evet. Bunu Vader'ın yaptığını görmedik, bunu başka evet. bir Sith Lord'un yaptığını evet. görmedik, tamam evet. mı? Ama herifin şey e, gücü daha fazla dikkat et zaten ya yani Mind Read ve kontrol, vücut kontrol işi daha fazla, yani bir şey durdurmak ve şey yapma gücü daha fazla. Adamın geri alan şeyinden daha yüksek bir öyle bir şey var. Şimdi. Tamam mı? Filch'in evet. sonunda bir evet. kılıç dövüş tanesi var. Evet. Lensiz. Çok güzel bir sahne. Ben çok seviyorum sahneyi. Kız Allah'ın Scavenger'ı. Evet. Tamam mı? Ömründe ışın kılıcı tutmamış. Evet. Tamam. Ve iki gözünü kapatıp Force'u çağırıp tamam mı? Evet. yeniyor. Evet. Oğlum çünkü... Ama... He. he. Abi bak orada şöyle bir şey var. Onu ben sana ha. açıklamasını yapabilirim. Yap yap. <gülüyor> Onu söyle düşünmen gibi Şimdi tamam Kayraren okey. Anası bir eğitim almış, tamam mı? Ama oğlum herif eğitim almış ama karşısına hiç aynı eee kendisiyle aynı hatta belki ondan daha iyi biri çıkmış mı? Hayır bak. Ya biriyle Force, yüzü, bir yere, force kullanabilen, anası ışın kılıcı for, kullanabilen for sana, biriyle karşısına karşılaşmış bir ihtimaldi. Force bir insana ışın kılıcı kullanma yetisi veriyor mu, vermiyor mu? Sen hayır, ama o Force senin duygun gibi Yani şey gibi. mesela şeyi hatırlarlar. New, New Hope'ta da işte gözünü kapatır mesela. Daha ilk, ilk defa eline ışın Gözünü kapatır. Ağızı şeyleri bantla kapatırlar. İşte Force'u bilmem ne O Skindir'i havada uçan şey böyle çüçüp onu durdurur tamam. falan. Yani bu olay Force dediği şey hani işte içinden geçen bilmem ne yapan sana asa yön veren. Senin ondan sonra bütün zihinsel ve dayansal şeyini bir araya getirip kullanmanı e, eldeki ışın kılıcıların sonuçta bir aparat yani. O değil ki. Ama Hayır. onu kullanmanın şey yönlendiriyor. Ama ışın kılıcı değil zaten olay. Tamam. Olay, biliyorum da. yani Bir fiziksel yeti. Tamam mı? Tamam işte, fiziksel yeti. Ki, Aynı şekilde ışı, ışın kılıcını iyi kullanmanı sağladığı gibi. Ne mi? Blaster'ı da iyi kullanmanı sağlıyor. Ondan sonra işte çok iyi plat oluyorsun. Yani herkesin kendi Refleksine, içindeki özel... vesairene arttırıyor olabilir. Tamam mı? Tamam. Ama... Kas havuzası oluşturuyor mu bu? Abi kas havuzası gerek gerekiyor ki biz olan yolda da kas mı var? Yani yola yine gördük ol, ol, ol, yani. Ol, ol. Hayır abi ben neyse e, kas havuzası yolda... dediği şey saçma sapan bir şey şimdi ne alakası var kas e, havuzasıyla? Abi bir harekete tamam mı? Yüzlerce defa yaparsın, tamam mı? E, tamam. Ve o bir e, iyiydi, yani, ama ama devam... bir şey bir dakika. Ama oradaki dövüşlerinde öyle bir zaten şey yok ki, bir karyografi yok ki. Zaten gayet şey yani ne derler? Kaba bir dövüş yapıyorlar orada. İşte Çünkü bildiğin... karşıdaki de zaten ulan, bak Kylo Ren de zaten bir bok bildiği yok aslında. Millete şov yapıyor. Tamam mı? Çünkü lan, düşünürsen bak şimdi sen Kylo Ren'sin, tamam mı? Yani hani bu şey gibi liselisi sen ortaokullara hava atıyorsun anladın mı? Sonra başka bir liseli geliyor. O ağzına bir tane çakınca hiç böyle göt gibi kalıyorsun. Ne oluyor lan? diyorsun? Yani bu ona benziyor. Tamam mı? Çünkü herif orası tamam çıkıyor böyle orada storm turplular var. Gerizekalı orası tipler var. Köylüler var sonra işte durduruyor falan zaten onu yapabiliyor yani çünkü öyle bir eğitim almış o kadarını da yapsınlar. ama onu yapıyor ama karşısına adamın ilk defa bir güç kullanabilen biri çıkıyor yani gücü olan aynı çevreli olan hatta iyi tarafın gücü olduğunu düşünürsek ondan onun beceriksiz ve gerzek kendi şeyinden dengesiz gücünden daha iyi çünkü Kylo bir anlamda dengesiz bir adam yani iyi taraflı, kötü taraf arasında kalmış. İşte en son baba, babasını öldürdükten sonra biraz daha aslında kötü tarafa geçebilen. Ama onda bile işte hem bir yandan da yaralı olduğunu da söylemem gerekiyor tabii. Bir süresinde. Yani kafası karışık. Ondan bir herif daha ama herifin gücünü... Yani adamın sinirlendiği zaman ne yaptığını gördük de yani. Saçmalıyor. Yani. Oraya buraya vuruyor. Adam, bir... Adam zayıf zaten. Adam evet. kuvvetli bir karakter değil. Ya yani sen Darth Vader gibi olsun bekliyorsun ama Hayır, Darth, Vader... Darth Vader gibi olsun diye beklemiyorum zaten. Hayır, ama ilk bak... filmden Darth Vader gibi Elif her şeyi mükemmel değil. Herif. O Elif de sorunları olan bir yerdi yani. Hayır, onu biliyoruz zaten. Filmde zaten üstüne basa basa gözümüze soka soka gösteriyor bunu. Ama velakin yani siktiğimin eh ee, Scavenger'ına, amsiktiğin Scavenger'ı işte o kadın o kadına da iş var yani. İstediği yani istediği kadar iş olsun abi. Demek istediği kadar iş olsun. Yani zayıf bir e, şey e, alt şey e... abicim orada ama yani şöyle öyle olsa bu adamların zaten böyle dövüşmemesi gerekiyor. Herif finle bile sonra ki finin böyle bir yetisi zaten olmadığı halde finle bile bayağı kaba dövüştü. Böyle vuruyor sürekli fine. Yani Kairo'nun zaten dövüş kısmında zaten zayıflığı var. Herif ışın kılıcını doğru düz kullanmıyor zaten. Rica saçma saçmasızak kullanıyor yani. Hiçbir zaman Böyle hani bir karyografi yapacak, bir gündemli yapacak bir bok yaptığı yok yani. Bir bir Elifte bir şeylik yok. Ee, ne derler? Bir sakinlik yok yani. Mesela şeyleri hatırla. Ee, Vader'ın ki zamanındaki o mesela dövüşleri hatırla tamam mı? Adam ne kadar sakin ve şeydir. Işık yani kılıcını hiç kaba kullanmaz. Açar şöyle, şöyle yapar böyle yapar. Yani Elif'in oradaki o kullanımıyla bundan kaylorenden böyle bir kullanım beklemek bence yanlış adam şeyi çok iyi kullanıyor olabilir yani bu bir de öyle şeyler var sonuçta force'un da farklı farklı şeyler var yani mesela ee, affedersiz ama imparatorda ışın kılıcını düzgün kullanamıyordu ama elektriği çok güzel veriyordu yani ben de o ışın ışın kılıcı kılıcı mu? bir kere falan şeyde görüyoruz herifde ışın kılıcı kullandığını yani. Ondan da yoldayla saçmışlar kapışıyor yolda da, da ağzını sıçıyordu neredeyse 3. filmde yani yolda da bir zahmet versin. Tamam ama yani demek istediğim şey elektrik. Yani mesela onun da farklı bir gücü var. ama Yani bu şeyi herkesin kendi yönlendiği bir yön şeyde Uzmanlığı var tamam. Şimdi mesela orada o dövüşü yaptılar. Kayörem mesela bir dahaki seferinde çok daha sağlam gelecek. Çünkü herifin eğitimi zaten tamam değildi. İlk defa bir güç kullanan. sonra bir ışın kılıcı kullanan biriyle ilk defa karşı karşıya geldi. Ve e, dayağı yedi. Ama Aslında dayaydıkten de, sonra kalkışı daha fazla defa, İlk defa ışın kılıcıyla karşı karşıya geldiğini söyleyemeyiz. Abi mı? ama ortada jedan yok bir şey yok. Kimle Hayır, dövüşecek? orada ne diyor işte? Snoke öyle bir eğitim vermemiş ki ona. Hayır bak o zaten o eğitimi Luke'tan almış. No, ama o şey. yani herif. Padaman'ken karanlık tarafa geçiyor. Abi şey e... Luke'tan aldığı eğitimi bir bok alamamış demek işte. Episod da şey neydi o ee, diğer herif Karizma, sit Kim? Ne vardı? Ha, Dartmo. Ha, Dartmo'nun ağzına da Padavan sıçıyor zaten Padavan sıçmıyor, orada iki kişi bir herifi alamıyorlar Hayır işte pa Tamam Darth da o Maul son da... dakika işte ama Federsin de orada da farklı bir karakter şeyi var Ayrıca adamın Tek indirmişti zaten Yeri yeterince zormuştu, yormuştu Bu da ölünce adam gaza geliyor, herife giriyor işte Zaten onu orada katı getirip öldürüyor Oradaki Padavan'a bak Ağır. herif kaç yıldır eğitim oluyor lan ama padavan dediğin eşşak adam Adamın altına padavan veriyorlar neredeyse. Padavanın altına padavan. Ee, yani. Padavan. Zaten hata yapıyor, beceremiyor. Erken master erken öldüğü için sıçıyor işte anekinde. Neyse. Işte böyle durumlar var arkadaşlar. Var abi, böyle evet. durumlar var. Ona bakarsa gezegenin içinde detstar koyulur mu? Yani. De gezegenin içine detstar. Gezegen patlayınca sen oradan kurtulabilir misin? Yani e, sen güneşten enerji çekip öyle fırlatabilir misin galaksi boyu? Hayır, onu geliştirdim. de şimdi, hani benim de sen gezegenin merkezine dev bir nazar e, lazer silahı koymuşsun. Sen o gezegende durur musun? Işte ben <gülüyor> durmam mesela. <gülüyor> Orada <gülüyor> Ya o kadar karizma karizma diye bekledik de şey o evet. Kaptan Fazma. Abi Kaptan Fazma'yı bu filmde harcamışlar. Niye ne yani kaptan Fazmen'e Bir ışıl ışıl göründü. Ondan sonra. Yani hani ben çok anlayamadım. İkinci filmde falan herhalde bir daha mı öne çıkacak inşallah. Çünkü yani bu bir, film, bir filmlik böyle saçma sapan bir karakterse yazık yani. Ben mesela o kadar tasarıma yazık. Yani o hiç maskesini çıkarmadı mı? Çıkarmadı. O işte Bread of Tart oynuyor onun evet. için. Ne de göremedik yani sesini. Peki eee Luften nerede oynuyor? Kim? Lupita Nyong'o. Kimdi o? İşte 12 Years a Slave'de zenci kız Oscar falan. Ha. Ben Belki. Ben onu hiç görmedim. Ben de gördüm. Bu filmde var mı? Ama kocaman ya? yazıyor adı. Tamam mı? İlk böyle şey haberleri de baya büyük çıkmıştı. Lupita Nyong'o Star Wars'a falan filan diye. Hiç görmedim. Ya da... Ben de görmedim. Bilmiyorum yani gözlükle 3D izlemenin kötü yanlarından biri ama bu. Ama ben Ekranı hiç dikkat çok etmedim. Böyle şey, kafanı sallayamıyorsun. Bir tane bir kız vardı sanki böyle kıvırcık saçlı ama. Ama öyle Admiral-Mandmiral tarafındaydı o da. Resistance tarafındaydı yani. Ben hiç fark etmedim, görmedim yani. Abilemeyeceğim. Yani e, bu, ya yani, tamam bazı şeylerin gözün hakikaten... Saçma gelebilir, tamam mı izlerken? Sonra veya işte bu olur mu? Elif ilk defa eline kılıç aldı, sonra bunu nasıl yapıyor, binlerde falan ama bence şey etkisini yaratmak için yani o ee, nasıl diyeyim? Tam ilk başta show business yapan Kaylory'ni, sonra aslında sorun aslında içinde çatışma yaşayan ve ondan sonra daha eğitimi tamamlamamış... hani bir daha yeni eğitim yeni yetme bir sır şey. ...olduğunu göstermek açısından... ...bence kötü değil filmin gidişatı aslında. Rey'in de yani... ...şeye falan da çok takılabilirsin o zaman. Yani ondan kız hemen... ...falkona biliyor. O iki tane çakıyor... ...oradan döndürüyor. Oradan giriyor, oradan çıkıyor. Ters döndürüyor falan yani. Tamam bunlara da takılabilirsin yani. Ama yani Star Wars evreninde... ...her zaman ondan sonra biri bir şey yapıyorsa... onu büyük ihtimalle farkında olmadan... ...zaten güçle olan bağlantısından yapıyor... deyip işin içinden çıkılıyor ben, genelde. Ben diyorum. Tamam Evet, peki, bu şey bunu, arkadaş. Işte niye uyuyor abi, peki? Bazen bazı şey kabul etmek gerekiyor. <gülüyor> niye, niye uyuyor peki? Abi işte uyuyormuş. Yani o yatağı şeyini ben de alacağım. reklamları gösterdiler ya. Taçtan şey alıyorsun. O <gülüyor> neydi yatak yorgan takımı alıyorsun. Güç uyanıyor diye. Sonra bütün gece uyu, uyu, uyanmıyorsun abi. Sürekli aa çok güç uyanıyorum falan diyorsun. Böyle bir kötü espri yapayım da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben açıkçası dediğim gibi yani genel konsepte baktığımda ve izlerken aldığım keyfi düşünürsek ben çok büyük keyif aldım IMAX izlemek de gayet güzelmiş bu arada. Ya, 3D olmasa 3D olmasa da olurdu. Olurdu. Hani tamam bir iki, iki tane sahne gördük. Yani, çok güzeldi ama yani. O iki sahne de olmasa zaten hiç 3D'ye yani, gerek yoktu yani. Mesela şey sahnesi çok güzel bir sahneydi bu arada. O e, Rey ile ilk karşılaştığımız hani. Evet evet. Şey Star Destroyer'dan parça falan çaldı sahne ama oyun mesela çok güzel yapmışlar. O, o gerçekten Hakikaten, güzel bir sahne. Birkaç defa oyun yani, yedim yani. Geniş kadrajlı. Geniş kadrajlarla falan. güzel sahneler var filmde. 3D'yi kullanmışlar yani o derinlik evet. etkisi büyüklüğü falan falan çok güzel alıyorsun. Ee, ama yani işte 3D ne kadar lazım bilmiyorum yani çok olmasa da yani uzay savaşında yer savaşında 3D ne kalitesini aldım zaten o kadar şey oluyor ki hızlı aksiyon kamera şeyi 3 dyi çok takip edemiyorsun ya var mıydı yok muydu falan. Bir şeyten ee, yani ediyorsun şey e, bana hikaye anlamda biraz zayıf geldi tabii tabii ki ne geldi <gülüyor> ya. Duke işte yeni cedaylar yetiştiriyormuş falan ondan sonra işte Hadovan'ı isyan çıkarttı hepsini kesmiş bu adam da üzüntüden kaçmış Sikerim hayatı deyip gitmiş Ama giderken de öyle güzel harita bırakmış ki aslında Hani bu harita olursanız ben istediğiniz zaman bulabilirsiniz deyip gitmiş Bırakmamış olma herif harita Arşivden çıkarıyorlar şeyler Bunlarda da bulamıyorum eğerse gerçek artı değilse içinde varmış Aç autosujitsin içinde var mı? Tam orayı ben anlayamadım. İçinde miymiş yoksa o yeri, o da rota mı hesaplıyordu kendini kapattı. İşte bilmiyoruz. Yani para... çekmeyen bir yere koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şeri çıkaray çıkartılarmış da biraz 3G çekmiş. Işte. Ya orada da hani şey falan diyebilirsin yani. İşte ray geliyor ya. Rayin geldiğini işte hissedip hani uyanıyor. falan yani ben hep bunu söylemişimdir, tamam mı? Star Wars filmleri hiçbir şekilde, tamam mı? Ne Jedi hikayesi, ne Sid hikayesi, ne Luke Skywalker'ı, ne Darth Vader'ın hikayesi abi. Ne hikayesi? R2-D2 hikayesi, tamam mı? Star <gülüyor> bütün Star Wars filmleri R2-D2 hikayesi. <gülüyor> Bu filmde şey BB-8'e vermişler orörü. Evet, tabii diyor, bütün işte... her yerde o var. Evet. Sürekli, tabii, aslında kendini belki de BB-8 işte veya R2-D2 ile hani... Bütün şey akışı boyunca onunla saygı seyirciymiş gibi. Çünkü bakıma bütün her şeye ne derler ee, yani kaç yüzyıldır <gülüyor> olan olaylara e, seyirci kalan tek bir şey onlar yani robot yani. Herkes ölüyor. Okay. Droidlar yaşıyor yani. Bir de şey Threemond. hakikaten şey sen söyle. İlk bir iki filmin tamam mı? Ee, neredeyse birebir e, hikaye akışını Tekrar tekrar kullanmışlar. Tabii, tabii. Tamam. Mı? Biraz çevirmiş, i̇şte, biraz oradan almış, biraz buradan almış, biraz farklı robotun içinde gizli bir sır evet, vardır. Bir evet. daher işte e, hani içinde güç olan ama kendisinden haberdar olmayan genç bir evet, çocuğu bulur. Evet. O genç çocuk da işte şansı seri, işte e, bulur falan evet, falan filan. daha eski nesil bir e, bilge bir adam bulur. Evet. O da işte e, aslında dünyayı sen kurtaracaksın falan filan geyine. alır bu çocuğu yetiştirir. Ondan sonra. Dev bir e, dünyalar yok eden e, bir silah vardır. Evet, evet. <gülüyor> İlerler onu patlatırlar. Abi evet, yani adamlar bir şey abi. yapmışlar. Hani e, çok Adam, böyle ilk filmden ne <gülüyor> miyim bir formül var. O formülü bozmayalım. Ondan sonra hani e, yani şu George Lucas biliyorsun denedi bir kere. Bir kere bozuk yani formülü sıçtı. E, hikayenin e, zaman akışına göre... Yani e, düşünürsek episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor değil mi? Evet. Yani 4 ile 7 arasında 3 tane <gülüyor> Death Star patlatıyorlar. Yani şimdi bundan ya. sonra bir Death Star daha patlatacakları ben düşünmüyorum artık. Yani çünkü evet 3 filmde Death Star patlatıyorlar. Ama yani herhalde bunlar da tutukla hani episode 8'de de bir destar Star daha patlatacağız demeyecekler diye düşünüyorum. Bu şey e, Empire mal mı? Empire biraz mal evet. Abi adamların, geçen adamların güçten anladıkları şey raw power ya yani böyle işte çok büyük bir şey yapalım onunla gömelim falan hep, hep bu kafadalar ya yani. geçen patlattılar biz bir daha yapalım ha. tamam mı bir ha. daha işte bu sefer de üstüne kalkan koyarız ha, bu Görüyorlar. sefer orayı kapatalım ha. ama o Kalka... başka unuttuk <gülüyor> bu sefer de aynı muhabbet abi savaş planları bire, bire aynı ya üçle evet, pek i̇şte, aynen. Yani. Ee, biz gezegendeki güç kaynağını Hı. patlatalım Ondan sonra da, evet. da gezegeni kutlatalım. Evet. Yani şimdi mesela burada bu filmle ilgili mesela benim hani ciddi aldığım iki tane eleştiri var aslında. Son, geri kalanları senin söylediklerin gibileri çok ciddiye almıyorum çünkü hakikaten. Hayır, rahat, use the force yani. Ondan ciddiye sonra, alınacak bir film değil yani. Hayır anlamında yani şu şu iz, almak, evet. Hani hakikaten e, öyle değil şöyle olsa falan diyebileceğim aslında benim iki tane şey var. Bir tanesi eee Filmde senin filmden çıktıktan sonra aklında kalan ne yazık ki bir tema müziği yok. Yani hani öz yeni tema müziği yok. Eskileri demiyorum. Hani mesela ne bileyim ne kadar kötü olursa olsun Phantom of Menace'da sonra işte bir Duel of Fates vardır. En sondaki zaten müzik o. İkisinin det alanı çaldı. Mesela aklında kalır aldın mı? İşte ne bileyim... E ya yani böyle müzikler vardır yani. Genel olarak evet, e şey yayılmış olan. 4-5-6'yı tekrar izlerken ulan bu e aslında skora adapte edilmiş bir klip gibi diye bir düşünce evet, gelmiş. Skor çok evet. yüksektir ya filmde. Burada ise bir kere şeyi biraz geriye çekmişler. Yani e müziği biraz sanki geriye çekmiş O kadar yükselmiyor müzik. Veya işte mesela hani Ray'in kendi mesela bir teması var. Ben şimdi ikini ikin de ettim mesela biraz şey yaptım yani filmi bildiğim için nerede alacağını. Hani daha birazdan müziğe odaklandım. Acaba hakikaten yok mu yoksa biz mi fark etmedik diye. E var. Tema, tema müzikleri var aslında. İşte Ray'in kendi tema müziği var. İşte film var, Po'nun var. Resistance'ın kendi müziği var yine. Yine First Order'ın da kendine has yani işte şey Kylo Ren'in falan. Hani orada bir müzik falan. Bunlar var aslında. Tema müziki var. Ama e, hakikaten eski o diğer filmler gibi ön planda değil. Yani ön, olan o ekranda olan biten savaş ve ıvır zıvırın sırasında biraz böyle geriye çekmişler sanki müzik ses şeyini e çünkü çok böyle kaçırabiliyorsun yani olan bir izlerken yani Rain işte o şeyden Star Destroy'den çıktıktan sonra onun bir müziği var mesela orada o çok güzel müzik aslında ama böyle bir yandan da tabii çok akıllı da kalmıyor işte ne bileyim Resistance'ın mesela gelirken ki müziği var IMAX'te bunun bayağı şey hakkının veriyor olmalı. IMAX'te da. daha çok hissettim ben mesela. Daha rahat olmam için. Çünkü IMAX'te sesleri biraz daha şey yaptıklarından. Ama normal sinemada 3D mesela izledim de, o kadar hakikaten. Yani filmden çıktıktan sonra mesela bizim izlediğim arkadaşlar bir tanesi dedi ki ya işte, filmde hiç tema müzey yok dedi. Düşündüm hakikaten aklına bir şey kalmamış. Ee, yani mesela bu gerçekten hani Star Wars anlamında düşündüğünde diğer filmleri düşünürsen işte deminim yani. <gülüyor> start verirken tüt tüt tüt tüt diye dursun imparator gereken ayrı bir şey girersin sıfa. Bunlar biraz zayıf sanki veya ikinci plana bilerek koyun Bilmiyorum orada bir bir şeylik var orada. Ama şey ben direkt e, film başlar başlamaz eee lan CC abzan film mi bu dedim. Yani görselinden ve işte aksiyon kullanımından evet şey e, bu Sunflayer olayını çok fazla yapmadı evet. neredeyse hiç yapmadı belki bir, bir tane sahnede var sanki i̇şte ama şey olayını yapmış ama şey gibi e, yani bilmiyorum sen nasıl düşün e, sen ne dersin bunu ama ben e, filmin ilk yarısında sanki e, Star Trek yani CJ'nin çektiği ilk Star Trek filmini tekrar yani o hissiyatı aldım evet. adam franchise yenilerken temel şeyi, e, felsefesi bas aksiyonu, bas aksiyonu, bas aksiyonu. O, o tarz, o bir, şey, iki tane güzel tarz şey, bir şey var evet. Yani adam direkt aksiyonla başlıyor. olan ama bu filmin direkt aksiyonla başlaması birbirini karakterlere bağlayıp bir yere taşıması açısından bence çok da sırıtmıyor. Yani e, şey diyeyim hani o aksiyonu seviyorsun. O aksiyon ama güzel bir aksiyon. O hani bu şeye benziyor. İşte ne bileyim, bir tane oyun fuarı var işler seyredersin. NF'ler çıkarlar böyle sürekli işte şu kadar sattık şu kadar bakan yaptık dersin. Derler ya sıçarım sattığında bana oyun göster fragman göster bana dersin ya. O işte o adam direkt hiç ne kadar sattık demiyor direkt oyun, <gülüyor> direkt fragmanla işin içine başlıyor. Ben şey açısından C.C. Abrams'ın işçiliğini seviyorum. Yani bir Nasıl bunu işte video çektim orada da söyledim de bir franchise yenilemek istiyorsan tekrardan yeni kişilere ulaştırmak istiyorsan ama eskiyi de üzmek istemiyorsan, James Abrams hakikaten adamın. Yani bu adam bu işi, yani bu adam daha önce biliyorsun Mission Impossible'da tekrardan aslında canlandırdı. Sonra Star Trek'i de gayet iyi yaptı. Formül aynı, yani. formül adamı. Çok güzel bir formülü var. Onu iyi yapıyor. Zaten genelde ilk filmleri çekiyor bırakıyor biliyorsun. Yani devamını çekmiyor. Star Trek'in de devamında prodüsürdü benim hatırladığım, Direct to o yapmadı ama yazınlamazın da vardı da iki de o yönetti galiba iki o yönetmedi diye hatırlıyorum ben. Yani yanlış hatırlıyor olabilir tabii benim ya bu filminde sonuçta yeni 8. filmini o yönetmeyecek yani çünkü başkası yapıyor ama yine de işte yazarın bir yerine yer alıyor ama yine de adamın böyle bir ilk puşu ilk ilk şeyi verme olayını bence güzel yapıyor. Ya yani beni şahsen Ceylan abram'ın ayak akı uğratmadı. Yani, hani ee, öyle bir, bir diğer şey de İkinci bir... Ama sonra filmle ilgili haklı bulacağım. Eleştiri de... Neydi? Unuttum. <gülüyor> Şu an. Gelir artık. Ne diyorlardı ya? Dur bakayım. Ee, mesela bilmiyorum. Ben tabii... E, fragman çok iyiydi mesela. Gerçi bütün fragmanlar birbirine benziyordu. Ben ama... bütün bir tek fragman settim, Diğerlerini sevmedim. Ee, bu arada şey vardı. Aklıma gelen... Star Trek fragmanını koyacaklardı Star Wars'un önüne ama burada göster Burada göster. Burada Warcraft gösterdiler. Evet. Bir de Batman Batman Versus Faramendi gösterdiler. İyiydi yani onları da de çok gösterdiler. Ha, Deadpool Deadpool büyük ekranda görmekkenmeldi. Evet, çok ya, Çok keyifliydi. O bayağı güzel bayağı güzeldi. Ya bence şey ne diyorsun peki? şeyi Star Wars'u sikerler. X-Men Apokalipsi Deadpool gelsin. Deadpool gelsin ya. Geliyor bir şey kalmadı. Şubat'ta, evet, Şubat'ta geliyor. Geliyordu. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde. Evet. Şey, e, peki şey ne diyorsun? Ee, Han Ha onu diyeceğim. Ya mesela o en büyük... Legacy kadrosu dedikleri işte e, Chewbacca, Han Solo, Leia. E, o Akbar mıydı değil miydi bil bilmiyorum. Adı geçmedi galiba o şey... Ha, yoktu akbar. Akbar değildi değil mi o? O akbar değildi herhalde. Ben de akbar diye düşünüyorum ama değil yani. Hiç adı, adı geçmedi. geçmedi. Adı <gülüyor> geçmedi yani, akbar değildir diye düşünüyorum ben de ama o, o, o ırkın ne kadar yaşadığını falan bilmediğimiz için belki evet, de akbar evet. bilmiyoruz. Ee, yani bileniniz vardır illaki de. <gülüyor> o kadar. Yok, da geçmedi akbar hard, diye. <gülüyor> Star Wars'cu olmadığımız için. <gülüyor> Neyse ben o Legacy Kartos'u Hayır, güzeldi onları görmek ama mesela fragmandan işte e, bize vermeye çalıştıkları işte bu adamlarda var ha. gazı filmde yoktu bana kalırsa ya yani Han Solo koşuyor böyle sağ sola ama Abi Han Solo yine iyiydi bence yani şey açısından iyiydi hani adam artık böyle yıllanmış Hansoluyu bence güzel vermişler Hani, yani yine ile o aralarındaki yani. yetişme kakışma çok fazla böyle arka planı dağıtmamışlar evet. aslında çok ön planı da almamışlar ama böyle güzel bir yerde konumlandırmışlar adamı ve aslında yani onu tekrar görmek tabii ki çok güzeldi ve adam hani Leia kadar da yani Carrie Fisher kadar da yaşlan yani en azından ayakta durup rol kesebiliyordu tamam mı? Carrie Fisher hakikaten çok yaşlanmış ve yani büyük ihtimalle da ikinci filmde falan öldürürler herhalde çünkü yani çok böyle gidecek, gidebileceğini zannetmiyorum ben. Yani ayakta veya rollerine böyle çek, yani çekimleri, açılarını falan baktığında biliyorsunuz. Çok böyle bir de kadının suratına bildiğin CGI yapmışlar. Evet, yani mesela. böyle konuşamıyor falan. Biraz o kadının arkadan çok fena gitmiş. Ama diğerleri Han Solo falan bayağı oynuyordu yani. Zaten 3 kişi var orada. Ha yani, biliyorum ama işte Han Solo bayağı iyiydi. Şey ee, kesiydi yani. Bayağı iyiydi yani. Ee, hani fragmanda işte şey muhabbeti var ya hani voice over'da işte the force is strong with you. you... Evet de abi o... O, o muhabbet var mıydı film içinde? İyi de o filmde olmayacak. O zaten aslında şeyden alıntı lan. Ya yani eski filmlerde alıntı o yani. O laf eski filmlerde nerede geçiyor ben hatırlayamadım. İşte bir yerde geçiyor şimdi. Yok mı? Biri söylüyordu ben tam hatırlıyorum Hayır, ama. O, My father and I have it muhabbetin demiyorum. O zaten üçüncü filmde geçiyor. Tamam işte onun voiceover yani, oydu. Yani üçüncü film derken işte altıncı filmde geçiyor. Evet anladın mı işte voiceover oydu zaten. Hayır bir de işte ee, sanki tamam biliyorum orada Carrie söylediği. Carrie Fisher demiyor onu erkek sesiydi o. Yok yok Kız sesi, kadın sesinin söyledi işte hani Force'u kabul etmen lazım falan filan muhabbeti var ya bir tane fragmanda. Hatırlamıyorum onu. Ben o repliği filmde duydum hatırlamıyorum. Olabilir duymamış olabilirsin. Neyse işte. Ee, peki sana soru. Rey birisinin çocuğu falan çıkacak mı? Abi şimdi onunla ilgili çeşitli şeyler var. Ya benim gördüğüm... Edikodular var. Benim gördüğüm e, yani daha doğrusu e, aklıma gelen en, en şey e, ilk teori Luke'un çocuğu. Abi ben de Luke'un çocuğu olması gerektiğini düşünüyorum. Ama işte diyorlar ki o da aslında Hansol öyle Leia'nın kızı. Ama o zaman hiç kız muhabbetini yapmazlar mıydı yani oğulların muhabbetini yaparken? Evet ama belki de Hansol'u bilmiyordu işte. Ya benim bildiğim o ya, belki kız hiç, hiç konuşmayan bir tane Scream Queens'den de bildiğimiz bir kız var. Peki. O Leia'nın kızı. Aa onu bilmiyorum ama yani belki de hani ee, kızı olsa babası hiç sarılıp öpmez mi kızına? Belki başka bir, birinin yani orada dediğim gibi Luke'un kızı. kızı olduğunu düşünüyorum ama şimdi burada biliyorsun işte şey olayı var Jedi'lar çocuk yapmıyor muhabbeti gibi bir şey var ya yani şey bile aslında işte de yapması gereken şeyi yapıyor falan ee, bu da yani öyle bir şey olduğu için hani Luke'un kızı nasıl olacak o çatışma var o kısımda babası yapmış, Ama, ama abi çok benziyor da bir yandan. Yani hani tip olarak mesela şeyi... E... ama zaten şey Jedi Order diye bir şık kalmadığı için ve ailemde güç iyi madem. Ha işte ama hani çoğaltalım bunu şeklinde çocuk Yani çok olabilir. işte orada çok e, emin değilim ne olduğu ile ilgili. E, ne çıkacağı ile ilgili. Nasıl bir yol, yol çeçecektir. Yani eğer tutup da Rey'i de ondan sonra şey yaparlarsa Ren'in kardeşi yaparlarsa. anlıyor musun Ben Solo'nun kardeşi yani. O zaman şöyle bir yol seçmiş oluyorlar. Ee, şeyden çıkıp yani Renderay falan yani aile ağacı baktığımızda Luke'tan çıkıp aslında yani Darth Vader'dan biraz uzaklaşıp Leia'nın şeyinden ya, Aynı uzaklıkta oğlum yani. Hayır abi şöyle yani e, aile ağacını Leia tarafından yani kardeş tarafından hikayeyi çeşitlendirecekler demek oluyor. öl yani, yani Luke, bitiriyorlar. Çizgi çekiyorlar. Galiba Legacy yani şeyde eee Extended Universe'u zaten dokun çocuğu falan vardı diye hatırlıyor. İşte var ama bunda demek ki öyle. Asıl Zengin'e o siyahi oyuncu var ya o ne acaba? Fin. Ne o, o kim yani. Yani ben çok merak etmiyorum açıkçası onun Ama kime. onun da var bir boku onun belki. var kesin bir boku çünkü ya, ne diyorlar ailemden aldılar beni hafılamı evet. yıkadılar falan filan. Ya falan. o da mesela Londo'nun mu acaba falan muhabbeti var ama Londo'yu tekrar filme sokarlar ama ondan çok emin değilim. bak Gezegenler var tamam mı? Galaksiler var, tamam, güneş sistemleri var yani şey yapmalarına gerek yok böyle şey e, Brazilya dizisi gibi herkes herkesin Peki, akrabası bir şey, bilmem Bir nesi. şey daha söyleyeceğim bu arada biliyorsun ki e, Star Wars evreninde birinin illa birinden doğması da gerekmiyor. Evet gerekmiyor. Yani ana de babası anası kim bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani o yüzden Rey'in de anası babası kim bir meksonduyuz aslında. Rey şey e, ana kinin anasının kim olduğunu biliyoruz. Ha i̇şte anasının kim olduğunu biliyoruz ama babasının kim olduğunu ol babası, ol yani, babası, ol bilmiyoruz Tamam öyle. Ama olsun ya yani. hani anası babası bir meksonduyuz aslında değiliz değiliz. O gücü yani güç sahibi bir insanın. O yüzden yani ha, açıklamak zorunda değiller ama hani birine bağlarlar diye düşünüyorum. Ben de ama bağlaması bağlamasalar da. Bağlamasalar olmuyor. da çok da şey yapmaz. Ama e, Rey'in işte o flashbacklerinde. Hani aslında ufak padavan kıyafetiyle işte evet, evet. E, gezegene getirildi falan filan ağladı. bekledik kişi kim falan muhabbeti. Hani oradan. İşte işte 7 ve e. Yani bir ihtimalle zaten belli baş hikayeleri ben yine böyle flashbackler ve flashforwardlarla vereceklerini düşünüyorum. Yani nasıl kız da o şeyi kılıcı ellediğinde işte bir gördü. Evet. Onun gibi bazı şeyleri yani mesela ne miyim, Büyük ihtimalle işte Kylo Ren'in yaptıklarının da mesela 7. veya 8. filmde o tarz flashbacklerle ben göreceğimizi düşünüyorum yani. Hani bir nasıl ihanet ettiğini veya, o, veya işte Snoke'la olan aslında şeyini, aslında nasıl ilişkisinin başladığı tarz şeyleri bence gösterecekler. en yani onu göstermeden çok böyle hani karakter şeyi yapmak biraz zor diye düşünüyorum. O tarz şeyleri bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum yani. Yani şimdi yani bu film tamamıyla e, orijinal üçlemedeki ana karakterlerin rollerinin yeni karakterlere dağılımı ile ilgili aslında. Evet, Şimdi Luke'un işte pilotluk özelliğine gitmişler, Boya vermişler. Tamam mı? İşte Han Solo'nun işte e, bir komik atarlı trip olaylarını gitmişler, işte vermişler. filme vermişler. Onun... Han Solo'nun yine işte e, pilotluk vesaire özelliklerine kıza vermişler. Leia'ya vermişler. Luke'un Jedi'lık özelliğine kıza vermişler. vermişler. vermişler. E, özelliğini kıza vermişler. E, falan filan. Böyle hani hakikaten e, ana karakterlerin işte 4-5 tane ana özelliği var. Evet. O özellikleri alıp yeni karakterlere böyle dağıtmışlar. He yani. yani bu karakteri biraz şey... Onun gibi çok deride fazla koymuşsun. göremedik. Ama ben gördüğüm kadarıyla mesela çok sevdim aslında pol karakterini çünkü e, yani adamın bir şeyi yani daha da şöyle diyorum ya oyuncuları çok güzel seçtikleri için adam sahneni adam ekrana çok fazla yoktu ama böyle bir şekilde ısınıyorsun böyle bir adamın da bundan bir şeyler çıkacak diyorsun ama böyle bir şey yani, olacağını hissediyorsun. Spider-Man yani. tamam mı? Çok iyi rollerde filmleri izledik. Tamam mı? Yani Koenler'in ee, bir filmde oynadı adını şu anda hatırlamıyorum falan. Oralarda çok iyi herif. Burada bildiğin... Tamam abi yani, işte adam, adamın çok fazla bir şey yapması gerekmiyor evet. zaten Star Wars filminde ama yaptığı kadarı da yeter. Yani ne mi mesela en basit anlamda Rey'in surat ifadesindeki böyle ufak değişimler hakikaten olayı çok değiştirebiliyor. Yani kızım mesela şey var. İşte ilk defa o yeşil gezegene geliyorlar ya Maz'la tanışmaya. Ya oradaki mesela ifadeleri anladın mı? O yani hakikaten çölde yaşamış, büyümüş bir insanın yeşimi gelecek en şeyi veriyor sana, hissiyatı veriyor. Ya, ya çok bir şey yapmıyorlar orada. O Ya işte mesela bizimki iş teklif Hansol'a evet. ya, oradaki o senstler, sekanslar mesaj bir şey hareket yapıyor. şöyle bir bir şey yapıyor. O, evet, ya kızın kızın çok güzel şeyler var. var. iyi ama. Ee, Koşmuyor, koşuyor. Koşması çok acayip değil mi ya Allah aşkına? <gülüyor> sanki böyle üst gövdesine korsa takmışlardı böyle koşuyor gibi tamam. <gülüyor> böyle bir tuhaf. Bir tuhaf koşuyor. Ama o kıyafetinden sayılır. Sisyonları da öyle. Ee, Tam da böyle bir beceriksizlik ama işte bir an o beceriksiz şeyin de çok iyi bir yani sanki böyle hebe heyecanlı böyle, böyle bir şey karakteri var onun böyle. Heyecanlı işte böyle bir şey yapmalıyım ah böyle hemen olayı çözmeli böyle koşuyor yetişiyor hani yettim gayr amma şey, havası var böyle bilmem o hoşuma gidiyor o fiziksel şeyini oyunculuğu bence çok iyiydi kızın ya yani o açıdan bilemedim valla neyse ee, ben genel olarak filmden keyif aldım yani, ee, ee, ne yalan söyleyeyim arada böyle bir iki saniye falan uyuklamış olabilirim <gülüyor> üç defa da şey yapabilirim. Ama dur şeyi söyle bana asıl işte onun, an sonra an sonra hakkın ahmetine kavuştu. Evet. O an <gülüyor> için ne diyorsun? Kaç dakika. dakika öncesinden an sonra şey yaptın? Tahmin ettin o anı. Ben zaten o herif light side'a geçecek diye beklemiyordum. Tabii. Ya tabii ki geçmeyecek de. Ha, yani, yani oradaki bu yıl da belli zaten de. Maskeyi bıraktı. Tamam kılıcı verecek. Vermedi. Tamam o zaman dedim. Abi işte zaten orada hani az Abi çok şey Ama insan istemiyor işte. Evet, yani tamam. Eğer Star Wars filmlerinde tamam mı aşağısı görünmeyen köprü gibi yani bir yerde görüyorsan artık. tamam zaten, mı biri ölecek. Zaten o şey, uzaktan o şey çekim vardı ya ışığın geldiği. Ben de onu gördüm ben böyle hayır. Ben direkt hayır yaptım yani, hayır. Hayır. ya hayır. Daha değil çünkü çok erken geldi bana anladın mı? yani adamı bence ikinci filmlerine görmeliydik. Asıl birinci filmde direkt gitmesi benim hoşuma gitmedi. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir gitti ya. Ondan sonra işte bunların şeyi charge ediyorlar işte. Ondan sonra 10 saniye kaldı falan dedi. Ha, dedim dedim da gidiyor herhalde. Yani çünkü gömecek oraya. O gezegen gidecek. Hepsi <gülüyor> oh, rahatlayacağız. Onu öldürmedi. Ama yani o sahnede böyle hakikaten çok içim acıdı ya. Bir de zaten işte Çubeka'da şey, bağırıyor ya, hayır! Diye falan. Yani orayı çok güzelmiş ama yani böyle hakikaten çok şey yaptım ben. Eee Hayır dedim ya yani bu kadar erken değil abi bu kadar erken daha hasta yeni almışken geri bu kadar erken gitmemeliydi biraz daha olmalıydı falan böyle deyip ee, orada bayağı üzüldüm ya bayağı canım sıkıldı yani. Hani, <gülüyor> bilmiyorum bak ee, Dark Knight Rises filminde tamam mı millet o kadar çok bok attı ki filme lan sen koskoca betmezsin 8 sene emekli mi kalırsın falan filan diye. Luke'a kimse bu katmayacak, ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Koskocaman Luke'sun tamam mı? Evet. Kim bilir kaç senedir, 10 senedir falan. 10-15 senedir piyasada... Taş, bir... Dağda taştı, takılıyorsun. Aynen. Taşlardan kendine ev yapmış orada. <gülüyor> aşağı bakıyorsun falan. Sakal uzatmıştın. Kimse ona... Lan... Koskocaman Luke Skywalker'sı sen insan emekli mi olur falan... Demeyecek. O aslında acaba O Air Force'la İlk Jedi Temple'da ne buldu onu merak ediyorum ben. Burası mıymış İlk Jedi Temple? Evet. biliyor muyuz ki? Yalnız e, orada buldular işte ilk İlk Jedi Temple'ın e, vardı ya bir şeyler etrafta böyle ya az çok gösterdi. Oyuncu. Tabii oğlum, şey, Kapadokya. Yani. <gülüyor> Ama şey çok yemişsin bak. E, ben benkinde felse ederken fark ettim onu. Tamam, o zaman ilk... birazcık daha mantıklı oluyor evet. Kal yani aslında Luke'un eee Luke'u bulmak için bir ayrıntı değildi. O ilk Jedi Temple'ın nerede olduğundan... Evet çünkü olduğundan Uncharted bir ayrıtı. yere gittiler zaten. Okey okey. Bir de şey de çok oldum. ilginç değil miydi? İkini defa seyredin fark ettim Kyler Ren'le bizimkinin ilk bir şey Ray, şey, Ray böyle duruyor ya. O da beynini okuyup harita ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Orada böyle kıza şey diyor seni bir yerde görüyorum işte bir adada denizin ortasında görüyorum falan diyor. Hatırlıyor <gülüyor> musun orayı? Aslında çok ilginç o yani Kız aslında vision olarak ya görmüş onu çünkü yani nereden önce kahretiyi gördü sadece neresi olduğunu bilmiyor ki nasıl bir gezegen olduğunu. O, o, o sahnenin sonu çünkü gittiği en sonunda bulduğu herifi yer hakikaten denizin ortasında bir adada buluyor herifi. O o o o o o o o o o o o o o işte o o o o o o o o o o o geçmişi falan hissedersin, hissedersin görürsün o şey yani çok güzel işte yine o birbirlerine force şey yaptıkları uh, sonra Rain ilk defa hani daha force'u şey olarak kullanmaya başladı var ya uyandı uh, sonra o, oradaki o böyle yeri geri şeyi çok iyi değil mi yani hani ben şu arkada ses olmadığını düşün orayı çekiyorlar çok ilginç bir şey değil mi? Abi böyle işte, size hani diyor ki diyor ki yönetmen sana şimdi bir force var Bak sen <gülüyor> force var sen onu onu koyma çözesi olsana koyma çösesi geri direniyor bunu yapın ya yani ama böyle arkadan ses efekti olmadan veya işte o itki olmadan mesela çok ilginç bir oyunculuk deneyimi oluyor öyle yapıyorsun falan <gülüyor> onu öyle <gülüyor> ya yani ne bileyim çok ilginç geliyor. Düşünce gözümde canlandırırca tuhaf geliyor herhalde. Evet. Ya hakikaten otur sahnelerin kamera arkaları çok eğlenceli oluyor. Mesela Castaway'de işte eee ne herifin adı? Ne? Tom Hanks'in da tek başına gidiyor da böyle kameranın arkasında 50 bin kişi var. 50 bin kişi. <gülüyor> Oğlum, bu arada ik hala ikinci şeyi bulamadım lan. Ha? İkinci söyleyeceğim şeyi bulamadım. Neyse ne oldu? de öyle eee... The da, güya tek başına ya e, Mark, Matt Damon ha. Mars'ta, ha, değil mi? o kameranın arkasında ama ki, Mars'ta bile değiller zaten dermişim valla işte dediğim gibi yani ben genel olarak çok beğendim Ondan sonra yani evet belli şeyleri eleştirebilirsin eleştirme buna kayıp çok da önemli değil ama hayır ben eee e şey arasının doldurulmasını istiyorum. Animasyonu, serimi yaparlar, çizgi roman mı yaparlar. Evet. evet yani e, emparatör öldükten şey. sonra ee, or ne oldu falan. Evet, emparatör öldükten sonra Sen hiç merak etme ya. Disney bu. Yaparım yapar o. Para lazım. Yapsın zaten. Zaten herifler tek filmle işte e... Bill Lucas'a verdikleri parayı çıkardılar. <gülüyor> ikinci bu söyleyeceğim şeyi hatırladım onu söyleyeyim. Evet ikinci işte de şu genelde benim baktığım hani gördüğüm kadarıyla. Filmde ee, işte hani New Hope'a çok yakın gitmesi dışında George Lucas olmadığı için için içinde. sonra ee, George Lucas'ın o yaratıcı şeyinin olmaması filmde. Yani hani filme yeni bir Nasıl diyeyim? Ee, evren genişleten bir şey koyamamış olmaları. Filmdeki en zeki şeyin BB-8 olması gibi, tasarımsal anlamda söylüyorum. Yani hani çünkü asıl Star Wars dediğim şeyin e, altını bir şekilde güçlü yapan işte George Lucas'ın o abuksu tasarımları, gemi tasarımı, karakter kıyafet, ne bileyim dünya, gezegen, hani world building dedikleri o böyle ufak tefek belki az bile görsem bile yine yani seni çok fazla bağlayan fine böyle şeyler vardır. Hani mesela bir Art Du'nun tasarımı olsun, bir şey e, olsun. Hani bu tarz şeyler hani George Lucas'ın kendini işte George Lucas zekası diyeceğimiz. Lucas'ın kendi yaratıcı zekası diye bir şeyinin filmde burada bu filmde Lucas olmadığı için yapılamamış olması. Yani üstüne bir şey koyamamışlar. Yani o gözlüklü yaratığı yapmışlar işte. İşte ama o da işte Yoda'nın yeni hani yapmış ama onda aslında çok yapılmış bir şey yok yani. O da böyle aslında çok basit bir karakter. Ben işte Viviane'i filmde değil mi? şey BB-8 aslında. Hani yarat tasarım anlamında dedi. Evet şey. ama yani şimdi buraya atatları ne bileyim, ıvırları, zıvırları, walker'ları, poison ay koyma koymak adına demiyorum. Hani yani ona bir şey, bilek, yani yeni o, bir şey, o tarz bir şey koymaya yani kalktı. Şeyleri falan biraz geliştirmişler. Onlar güzel olmuş. Tie Fighter'ları falan geliştirmişler, değiştirmişler. Yani daha first order'a uygun hale getirmişler. Sonra belli başlı tasarımlarla ufak ufak değişikler. Ya mesela ben şey demiştim bu e, orijinal üçlüme izlerken, işte o Tie konsolu olsun, işte e, Millennium Falcon'un işte ha, ateşleme ha. konsolu olsun, orada işte saçma sapan işte e, yeşil ekran ha, yanıyor, e, falan. Onlar burada da var ya. Evet, <gülüyor> orada birebir var o hoş gitti yani. <gülüyor> evet ayar yapıyorlar. Yani, <gülüyor> modernize edecekler mi? Nasıl yapacaklar falan diye düşünürken e, onların olması aslında keyifliydi. Ne var evet. evet. Am mesela yeni Tye Fighter'larda o kadar da aksiyon yapmıyor diyor. Yani içeriden çekimlerde normalde Tye Fighter'ın eski yani filmdeki çekimleri düşünsen, eli mesela yakalamak için böyle çevirdiği bir bob var diyor. Tt tttt tttt yakalar ya. Böyle orada ayar yapar falan filan. O mesela yeni tarif falan da bir şey yok, bayağı böyle bir bildiğin duruyor, tuttuk tuttuk saydırıyordu yani. yani Kitleme bilimlemme kanji yani nasıl her şeyi arttırırlar. İlk filmde işte New Hope'ta sonra işte Darth Vader'in bunlara vurmak için böyle bir aparat falan çevirir böyle işte, sonra tuttut yakalar işte, biraz da force verir ona. A, wing tutur hemen çatlayır, bunu Bunda mesela yani biraz oraları modernize etmişler aslında değil mi? Sen ne diyorsun? General Hooks, Redneck şey, Redneck tipi şey kırmızı kafa. Ya ben çok seviyorum o herifi. Tamam. Benim nerede bir oynuyor ben bilmemiştim. O herif işte şeyde oynuyor. Ee, sen söyle. About Time'da oynuyor. Ha. Ee, Harry Potter serilerinde oynuyor. İşte, Aa şey mi? E, Ron'un Ron en büyük abisi. Ivır zıvır bir süre filmde oynuyor. Seviyorum o herifi. Ama o herife de böyle demişler ki abi sen böyle e, şu kalıba göre oyna demişler. O da o bir şey biraz tuhaf. Yani mesela aslında adam biraz deneyimsiz bir herif gibi hissediyorsun adamı izlerken. Yani tamam hani tamam Kyle deneyimsiz de bu da mı çok yani ya zaten... şeyi deneyimsiz şeyi tekine vermedin. Bir de genç ya. Evet. Böyle Elif'in şeyini çok alamıyorsun. Ha bir de orada Kyle Loren'le bunun arasında böyle bir e, şey kardeş rekabeti gibi bir durum var. Yani. Bu bunun suçu falan baba falan der gibi. Aynen. Ge hani genel olmuşsun yani eski finaldeki adminerlerini falan hatırlıyor Yaşlı baştı hani taşakta heriflerdir. bunun bu biraz mesela hani, hani ilk defa şey ne bileyim T tek şey ne derler çavuşa demiştin ki seni şey yaptım general yaptım adamda böyle gaz böyle. Allah be falan oturlan hani öyle sanki hemen altındakiler ezecekmiş gibi falan böyle konuşan ama bir işte bir... o ikisi böyle şey hani <gülüyor> o neydi o supreme ya Supreme Leader Snoke evet. Onun böyle sürekli ya baba iyi yaptım değil mi falan. Evet ondan sürekli Yani bunu düzünü eğitmemiş. Altına bütün adam vermiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra niye gezegen patlıyor? Ha, gel o zaman art, diyor. Madem patladı gezegen, gel eğitelim seni. <gülüyor> gel ulan beceremezsin boku. <gülüyor> Eğitmek tamam zamanı geldi. 30000 <gülüyor> <bin> kişi öldü. <gülüyor> koca gezegen, koca gezegen gitti. Onun bütün ordusu patladı bak. <gülüyor> <gülüyor> Snoke ne diyorsun? Çok siciği. İnanılmaz siciği. Niye siciğe yapmışlar kana diyor? Bilmiyorum. Yani ne bileyim, tam Enesar ki o oynadı işte onu. İnanılmaz CG. Yani, yani o her... gözlüklü yaşlı karı da eee açıkça gerek ki ya? Siciği Bu da inanılmaz. Hani gözlüklü CGI. karıya siciği yaptın hadi okey. Snoke Makyajıslar da o böyle suratındaki ezdiği binden ne yapabilirsin aslında. Evet yani çok da şeye gerek yok. Şeye çok benzettim ben onu. Ee, Green Lantern filmindeki paralaksa çok benzettim. Böyle benzetme yapmasaydın keşke. O kötü ya filmde. şey diyor ya <gülüyor> Deadpool filminde işte ameliyata girerken <gülüyor> <Ha>. şey diyor <gülüyor> Yeşil olmasın. Ha, kostümün yeşil olmasın. Animatitte olmasın. <gülüyor> Animatitte <olmasın. gülüyor> Snook ya Snook ben de niye CGI, tamamen CGI hepsinden çok şey yapamadım. Kim bu herif geldi İşte bilmiyorsunuz kim olduğunu. Ya yani <gülüyor> Madem bak Empire'ın başına geçip işte First Order diye bir şey çıkartıyorsun götünden tamam mı? Demek ki bir geçmişin var tamam mı? Evet. Bu, e, Ama tamam. o herifi baya bir skip atmışlar belli yani. Böyle, burası kafesinde evet, bir evet. şey var. Yanağa gitmiş falan. Geri dövmüş onu. İşte kim o bilmiyoruz. Kim artı biri. Yani evet, ee, de... hikayeden kaptığımız kadarıyla evet. klonlar duruyor bir kenarda. Yani, klonları kullanmıyorlar evet. evet. O da ilginç bir taraf olmuş. Klonlar aslında, var, bir de klon olmayanlar var. Aslında o da çok ilginç bir şey. Eğitim, evet. ama dev var. Eskiden e, yani daha önceki filmlerde ulan bunlar nasıl klon diips sallamıyordu tamam mı? Yani hani, Stormtrooper öldüğü zaman çok da üzülmeyebiliyordun yani. yani ne bileyim. Hani, o o kısmı çok düşünmüyordun. Yani bu ya, strol, şey klon zaten. Sal gitsin falan hani şey. Şimdi bu adamlar aslında insan yani. Hani yani klonlanmış bir şey değiller. Baya böyle birilerini kaçırmışlar. Bilmem ne yapmışlar. Beyinlerini yıkamışlar. Asker yapmışlar tamam mı? Ve evet. öldü mü birinin yani aslında cinayete... <gülüyor> yani şimdi diğerinin teknik anlamda cinayete girmemesi. Ama bunun cinayete girmesi çok tuhaf değil mi? Böyle bir şekilde öyle oluyor yani. hepsi evet. normal insan ama. Evet ama hani <gülüyor> evet. Disney filmi olarak düşünürsem biraz eee şey klon <gülüyor> ya yani çünkü klon olarak devam ettirsen hani diyorsun ki ya onlar zaten klon. Yok ama eğer gerçekten öyle bir e, Disney Ahmet'ine arıyorsan Disney tabii şey de yapıyor Disney olabilir yani. E, e, Muhafaza kerdenden <gülüyor> klonluğa karşı bir e, o dolavite. Ama en dosa ilk çocukları nasıl ettiğim film olay düşünürsen aldın mı yani? Erazor terti sokuyor ışın kınzına. Lan belki onu da zavallı. Beynini yıkamışlar. Yazık değil mi? Soktuğunu şık adama. Hayduren'in beynini yıkamışlar mı gerçekten? Hayduren'i bilmiyorum. O kendi seçmiş. O da büyük babasına özenmişti. işte. Kimse, babası Kimse anlatmamış mı? Büyük baban son ölmeden iyiye döndü. Evladım. Aslında snok hep böyle işte. snoktan çıkıyor olay. bunu kandırmış. Büyük babana yamuk yaptılar. <gülüyor> Abi demek ki işte, Var bir sıkıntı, ailede bir sıkıntı var. Bütün o galaksinin amına koyduğu hali. Yani Sonarız. şimdi e, I will finish what you started derken Jedi'ları yok etmekten mi bahsediyor, yoksa Rebel'ları yok etmekten mi bahsediyor. Galaksiye Tabii. düzen getirmekten bahsediyor. Mi? E oydu ki, Ayf'te diyor diyor gel seni Rule the Galaxy yapalım diyor oğluna. Anamda da imparatora gıcık ki. Abi yani imparatora dönemez. İşte Bunlar hep yanlış anlaşılmış gençler. <gülüyor> Toplum tarafından <gülüyor> yanlış anlaşılmış. <Evet>. Modern <gülüyor> toplumun evet. e, kurbanları bunlar. Valla işte evet. şey diyemeyeceğim. Evet, Neyse böyle. ben büyük mahalle bir daha sinemada. Gitmem buna. Evet, sen abi. Eğer böyle hani şey olur da hadi arkadaşlar birlikte gidelim falan modunda Olmadığı sürece bir daha sinemada gideceğimi düşünmüyorum. Zaten giden gidecektir 3-5 kere, 6 kere, 7 kere. Ama ne bileyim, e, bazılarının dediği kadar böyle lan JJ senin numara koyayım. işte yok e, işte Star Wars'unda batırdın falan gibi tepkilerim yok ki zaten o tepkiyi verecek kadar da Star Wars franchise'ından veren bir insan değilim ama Abi o bünye onu yapıyor ya onu yani çok böyle hakikaten Star Wars'un içine işlemiş bir insansan iş... değilim yani ee, o, o, o tarz bünyeler yapabiliyor yani çünkü o adama zaten ne versen beğendiremeyeceksin çok zor ki yani Allah aşkına yani bunu hakikaten dövmeyin beni lütfen rica ediyorum ama 1-2'yi de geçtim yani 4-5-6'yı izledikten sonra o filmi hakikaten böyle bu kadar içine çekip de ciddi alınması için yapılmış filmler abi değil işte o dönemde çok farklı abi, yani abi dönem, öyle, o, o sırada seyrede çok, çok o kadar çok dal geçen bir film ki aslında tamam, mı? tamam evet onlar var ama yine de diyorum ya çok farklı bir de şey anlamına hakikaten ya şöyle düşün mesela 1977'de tamam mı X-Towers'ı izliyorsun o sesler Hayır, o ama şey de, çok adam iyi. Çok farklı yerlere yani, insanın ufkun açabiliyor hakikaten. Ama o zaman şöyle olsun olurmuş. Böyle nasıl olurmuş diye konuşmaya başladığında zaten oradan gidiyor. Evet ama filmi oturup izlediğin zaman hakikaten. Öyle ama şimdi zaten eğer 4 5 6 izliyorsan anası öyle izleyeceksin abi. Bu herif zamanda ne yapmış diye izleyeceksin. Evet. Yoksa normal izlersen anası diyorsun yolda ne kötü çekmiş bazı yerleri. Hayır, bunun üstüne çekebilecek Bunu çekebilecek arkadaşlar. hani daha iyi bir film ee, zaten çekersen Star Wars filmi olmaz Aynı film çekemezsin Aynı kafada çekeceksin Aynen o, o, da o, C. C. C. Da, evet. o kafada böyle aslında kendini çok fazla da ciddiye almayan evet. Hafif esprili Bütün ailenin izleyebileceği <gülüyor> Şey sahnesi tamam. çok iyi değil mi? Şu nasıl oluyor? İlk sen mi konuşuyorsun? Ben mi konuşuyorum? <gülüyor> <Orası> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela işte o Şeyin espri anlayışı Hanson'un espri anlayışında gitmişler Şey vermişler Hepsinde e var işte. zaten. O espirantası birazcık hepsinde var yani. Evet arkadaşlar. Genel olarak bizim sevdiğimiz... <gülüyor> sevmediğimiz. Evet filmi genel olarak beğendik. İyi ki de çekmişler. Evet. Ama zaten o... bir buçuk sene falan sonra işte yenisi gelecek. Yani her iki senede bir bir Star Wars filmi gelecek. Gelecek. Araya da da... Araya da... Araya de... da an Antares'i çekiyorlar. Evet. Orijinal Star filmi. Star Wars filmleri gelecek. Evet. onlar da bakalım nasıl olacak. Rebel onlar... One gelecek işte önümüzdeki sene. Rebel One değil Rogue One. Rogue One pardon. Asıl beni Rogue One'ın hikayesi hmm. daha çok evet. merak ediyor. Onu, onu mesela biraz daha hikaye ağırlıklı yapmalar lazım. Ya, orada hakikaten iyi bir bilim kurgu çekebilirsin. Tamam evet. mı? İyi bir e, i̇şte şey, espiyonaj Star Wars... filmi, ajanlık filmi çekebilirsin o evet. konuyla. Çünkü hakikaten e, New Hope'da diyorlar ki işte e, bir planımız var. Death Star'ı yok edeceğiz, tamam mı? Plan nereden, nasıl, geldi? Evet, nereden geldi? O planı kim nerede nasıl? Yani Onlarla. Onlar arkadaşlar onlar Bakalım işçilik ne kadar olacak? Onların ayrı bir şey olması lazım gerçekten. Kafası olması lazım. Ya yani bence, e, ya yani umarım Star Wars seris ana serisinden çok daha ciddi bir film olur. Evet. Hani şey gibi. Eğer yani çok yanlış bir benzetme belki ama eğer Star Wars filmleri biraz böyle şey Mission Impossible ya da işte Men from Uncle tadındaysa bu filmin birazcık daha böyle şey ee, nasıl desem daha böyle film noir ee, dedektiflik hikayeleri Anladım. ajanlık Anladım. hikayeleri Anladım. olması gerekiyor. Yani diyorsun gibi ki gibi. biraz Jessica Jones gibi. Olsun. <gülüyor> Galerits evet, fenden hani biraz daha şey tutarardı. Ama belli olmaz. Yansın yine aynı aynı kitle çekip çekip yine aynı tatta yapabilirler ya. Yani. Onda tabii beklemek yani lazım ya. Yani. Oyuncak satmak yapalım. için. Ama katan hayvan gibi de satıyorlar sattılar da yani. 4 milyar dolar yapar mı yapmaz mı? Allah, yani bekliyorlar yapmayı ama komple şeyle beraber film artı franchise'dan yani Disney parayı çıkarmayı bekliyormuş işte. 5 milyar dolar çıkarmayı bekliyormuş. Yani Lucas'a verdiği parayı ilk katı kadar. He şey, e, bu Star Wars e, Force Awakens için kaç 100 milyar dolarlık ekonomi mi diyorlar? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani bütün merchandising'ler, işte oyuncak satışları, devreşim, herkes herkes kullanmış. Bin bile yani, bin bile, e, bile çıktı. çıktığına göre 100 milyar dolarlık bir ekonomi yarattı deniyor bunun işte Disney'e geri dönüşünün 4 milyar dolar olması bekleniyor e, tamam işte. Ki 4 milyar ben aslında şeyden şey olarak duymuştum yine yanılıyor olabilirim tabi şey gişe onu bilmiyorum o kadar da o kadar bilemiyorum gişeden çıkarma ama ben şeydi okudum gibi... sanki 2 milyar dolarlık gişeden bekliyorlar Ondan sonra işte 3-4 milyarı da şeyden franchisingden bekliyorlar zaten parasını çıkartıyorlar diye bir yerde okumuştum. Yani şu anda James Cameron'ın böyle hayvan gibi götü uçukluyor deniyor. Tam evet, ama Avatar'ı geçemeyecek. Geçemeyecek mi Hayır. Onunla ilgili şey çıktı. Harry Potter'ı geçti ama Avatar'a geçemiyor. Avatar hayvan gibi yapmış o Avatar. Hayır, Avatar, Avatar toplamda zaten 2.8 milyar dolar yapmış galiba. Evet. Avatar'ı zorlayacak bitmem. Avatar'ı geçeceğini dayan ben. Hayır. Eğer ki Gerçi Deadpool var e, Şubat'ta ama Eğer Şubat'a kadar vizyonda kalabilirse Şubat'a kadar Wars. Vizyonda kal yani Açılma şeyini bilmiyorum başka yerlerde nasıl açılıyor Hangi Yok. tarihte ama Iron Tartist de kalmaz abi Şubat'a kadar Titanic, Bir ay yani. kadar Avatar'da hayvan gibi uzun süre kaldılar Tamam mı? Titanic mesela En büyük kişisine e, Çıkış hafta sonu değil işte Sevgililer gününün olduğu hafta sonu yapmış Tamam mı? Olabilir. O da Kasımda mı, Aralıkta mı ne çıktı o? Onu tekrar soktulardı biz ona sanki. Yok yok. O 3 ay kalk... 30 hafta kalk falan mı? kaldı. Ha. Vallahi bilmiyorum. işte yerden yere yani ülkenen ülkeye değişiyor tabii. Ama yani Star Wars kolay kolay sinemalara kalkmaz. Zaten şu anda mesela bizim ülkede de önünde çok kuvvetli bir şey yok zaten. Hani Star Wars'u ondan kaldıracak bir şey. Yok, yok yani. Evet. Zaten şu an Ayrıca şey e, hani o Hateful Eight muhabbetini biliyor musun? Hateful Eight biliyorum. Quentin Tarantino evet. muhabbetine. Evet. Ne yap şey far çekim muhabbetim diyorsun? Hayır hayır. Ee, Neyini diyeceğim. E, Disney'in e, Quentin Tarantino'ya yaptığı bir ipnelik var. Neymiş? Da çok büyük olay oldu. Ha bilmiyorum o da. Bir tane e, Hollywood'da bilmem ne Dom diye bir çok ünlü bir e, şey var. Ha. Sinema var. Genellikle açılışları ya Chinese getirde e, evet, e, ya da evet. bu evet. Dom'da yapıyorlar. Evet. Ve e, Quentin Tarantino da işte İlginç bir adam olduğu için evet. gitmiş 70 mm filmde çektiği evet, için filmi ee, her yerde gösteremiyor. Evet, tamam. Geri zekalı, evet. Gerizekalı değil de yani ne diyeyim bilemem. Evet. Neyse bu bilmem ne bilmem ne doğumda da işte bu 70 milimetrelik projektörlerden var ve daha öncesinden anlaşma yapılmış. Star Wars 2 hafta gösterimde kalacak. Ondan sonraki 2 haftada işte Hateful Eight göster e gösterimde kalacaktı. Yeah. Sonra Star Wars Disney demiş ki bu sinema salonuna ki zincirler aslında ya biz çok iyi dönüş bekliyoruz ve e, senin salonunda da işte 4 daha hafta çok 10, para 8, 8 hafta ne daha fazla kalmasını istiyoruz. Onlar da demiş ki hayır abi biz e, sözleşmemiz var Quentin'le onun filmi gireceksin filminizden sonra. Ee, Disney'de dönüp demiş ki sikerler Quentin'e. <gülüyor> Sen benim filmimi göstermeye devam etmezsen ha, Bir daha film vermem demiş? Senin hiçbir film sinema salonuna Star Wars'ı vermem demiş. Oha! <gülüyor> Oha! Çok fena durmuş. <gülüyor> Ve Quentin'in e, bir tane e, ünlü radyo şovu, işte Howard Stern Show Peki. o çıkıp, bunun bir anlatışı var. Ha, ağzına sıçmış da izleyin. Hayır. Herif yani çok çok empatik kurdum o ile çünkü böyle herif sinirden tam sinir küpü olmuş tamam mı? Ve her şeyinden belli oluyor çünkü kameralı bir show yapıyorlar. Hani ağzını açtığı anda işte o bütün vücudunda adrenalin geçtiği için böyle titersin ya, ve tutmaya çalışırsın ama evet. bir yandan da tutamazsın. Böyle sesi böyle titrek titrek evet, ağlarmış evet. gibi gelir. O şekilde anlatıyor bunu. Ayatı çocukları bana bunu yaptı falan filan diye. Yani çok büyük itnelik yani eğer doğruysa. Abi, büyük itnelik de yani bu Disney. Yani şimdi adamların böyle bir şey yapma gücü var. Var evet. O gücü olduğu için ne yazık ki ve yani açıkçası hani şeye baktığında yani insanlar Star Wars Force Awakens'ı bekliyorlar. Quentin Tarantino'nun filmini mi bekliyorlar. Ya, yani büyük bir kitle Star Wars'u bekliyor, değil mi? Quanten tabii ki bekliyoruz filmini. Ya bir Ama yani salondan bahsediyoruz tamam mı? İşte Elifler vurmuşlar masaya. Aslında yani "Bana inan" demişler. Der. Der ya. Senin elinde öyle bir güç olsa sen de yaparsın? Aa pardon ya. Quentin'i üzmeyelim şimdi demezsin ya. Allah ben olsam ben yapmam ya ha, yaparsın yapmam ben ya. Quentin şeyin değil anan değil baban değil yaparsın yani bana ne? Quentin elinde öyle bir şey olsa ne yapar hiç merak etme. Ben yapmam ya. Burur masaya benim filmi göstereceğim der. İşte masaya çıkardığında kiminki büyükse o. Oh, şey <gülüyor> lista yapacak bir şey yok. Neyse. Evet arkadaşlar. Odamı kapatalım ufaktan. Fark, zaten çok böyle rahat bir ortamda da değiliz evet baya ses ne oldu belli değil zaten evet, bir saatte evet konuşmuşuz zaten bir, on, bir saat bir on beş dakika konuşmuşuz o zaman eğer ki Kafkaesque ee, de filme yorum yapmak isterse Star Wars'un bir ikinci bölümünü daha çekeriz eğer yapmak istemezse ya da e, başka bir konu olursa elimizde bu Star Wars'la ilgili son podcastimiz olacak hani bilmiyorum ben Hakikaten dövmeyin beni ama çok böyle o Star Wars falan. Onu anladık seni. Zaten seninle böyle bir tepki şey yani Ben çok beğendim. o Star Wars. <gülüyor> <gülüyor> gidip <gülüyor> Çünkü gidin. ne diyeceklerini tahmin ya, ediyorum. Gidip otok tamam. azleyin dememize gerek yok. Zaten spoiler olduğu için bu demişlerdir evet. Çünkü. Bir daha <gülüyor> Şey diyecekler. Ulan sikim, şey, olmayan uzaylılar hakkında böyle 15 bölüm potans çekiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Star Wars'a bir saat konuşup bırakmışsınız e, falan filan demeyin yani zevk mev, mev durumu. Ya sonra da konuşuruz zaten yine. E, ara, Bunun ara, için din ismi çıkacak bir şey olacak. Yine ondan sonra bir anlatırız bir konuşuruz yani. Sağolsunuz evet. şey olmaz. A Hunger Games'e konuşmadık mesela. <gülüyor> ya sus, sus. Games ne ya? Bırak Allah aşkına. Bunlar başkaları konuşsun. <gülüyor> evet arkadaşlar. Allah'ın bir dakik. O zaman gidiyorum. <gülüyor> evet, ee, bir balkon keyfinin <gülüyor> daha sonuna geldik. Ben de inşallah çektiğim ilk bakışı edit onu da bu hafta koyacağım. şey, şey oldu çünkü rahatsız. Ee, sen söyle. <gülüyor> Sıkışık zaman. Ee, dışarıda çektiğimiz için ses kalitesi nasıl olacak çok emin değilim birlikte? Bunu en kısa zamanda editleyip koymayı planlıyoruz. O zaman XTRA.COM XTRA.COM bay bay Bay bay